ahirette ise kafirler için şiddetli bir ceza, müminler içinse Rableri tarafından bir mağfiret ve rıza. Evet, dünya hayatı bir aldanma metaından başka bir şey değildir. Rabbiniz tarafından verilecek mağfirete ve cennete girmek için yarışın. Öyle bir cennet ki, eni göklerle yerin eni gibi olup Allah'a ve Resullerine iman edenler için hazırlanmıştır.